Şan EFEM Perişan EFEM Türkiye Radyo Network Türkiye Radyo Network Perişan Efem Perişan Efem Ramazan per özel programını iftiharla sunar. Perişan, Perişan Efem radyo'da Türk sineması Ramazan özel. Evet. Hikayemiz 1900 yıllarda geçmektedir. Aylardan Ramazandır ve konak ahalisi iftar sofrasından kalkmış hep birlikte televizyon temaje etmek üzerediler. Hain tacı bu sefer emellerini televizyonu davet etmiş ve ayarladığı bir sahte hocayı televizyona çıkartarak kendine uygun cevaplar vermesini emir buyurmuş. Konaktakileri ekran başına kilitlemiştir. İşte işte tam bu sırada Bacı Kalfa konak ahalisine iftar sonrasında ne içeceklerini ha sordu ha soracaktır. Şey, dad da şuna ne arıyorsunuz paşalı zatlara? Orta şekerli kahve alayım dedi. Şşş ne arıyorsunuz taj efendi oğlum? Ee, bana bol şekerli açık bir tuzlu çay ver dedi. Şekerli tuzlu çay mı? Ola şaşırır mı ya lan? Allah Allah Sana <gülüyor> ne kızım? Zevk benim değil mi? İstediğimi isterim. Şua bak lan. Ama ne arıyorsun abi şartlıca? Şşş ne arıyorsun kızım da lan? Ben bir diyet çay alayım dedi. Zahmet olacak. Ya bu her şeyin de diyeti çıktı ya, ben aslında inanmıyorum paşa babacığım. Yani tamamen insanları kandırmaya yönelik. Onların zayıf yanlarını kullanıp, çıkar elde etmek için çıkarılmış bir şey paşa babacığım. <gülüyor> Aferin damar. Seni bu tarz Ramazan'ın ruhuna yaraşır hareketlerde görmek gözlerimi yaşarttı. Çok güzel ve harikulade hareketler diyenler? <gülüyor> Öyle demeyiniz paşa babacığım. Sosyetenin hepsi bu diyet çaylardan kullanıyor. Bu diyet çay sayesinde iki günde beş kilo verdim. E şey e, o zaman düşündüm de madem öyle ben bu diyet çay işine girsem diyorum paşa babacığım. Ne dersiniz? Aferin damat. İşte gerçek tacı bu. Şerefsiz, haysiyetsiz, çıkarıcı ve dönek. <gülüyor> Sayenizde işte, paşa babacığım. Evet, yüzsüzlük konusunda elini südüklemeyen taci muhabbeti bir şekilde dini mevzulara getirir. Namacı konuyu bir şekilde oruç meselesine getirmek ve televizyona çıkarıcı kendi adamı olan sahte hocadan kendi keyfine göre fetvalar alarak Ramazan'ı oruç tutmadan geçirmektir. Ee, şey Paşa babacığım, ben bugün oruç tutarken çok susadım da e, sonra bir su içtim. Acaba orucun bozulmuş mudur paşa babacığım? Allah Allah öyle şey olur mu? Tabii ki bozulur. Ee şey paşa babacığım, dilerseniz televizyonu açalım. Ee, orada çok sevdiğim bir hocamız var, ona soralım paşa babacığım. Ee, belki de su içmek orucu bozmuyordur. Allah abla yoksa bozmuyor mu? Bak kafam karıştı, neyse. Aç bakalım neler diyecek hoca. Aha da açtım, <gülüyor> açtım. Pek muhterem temaşacılar, Tercüman Ahvali Perişani Televizyonu'nun havadis programında konuğumuz... ...Tonguç Olgaç Efendi ile beraberiz. Zat-ı Ali ile Ramazan-ı Şerif ile ilgili konuşacağız. Hocam öncelikle e, teşviklerinizden dolayı hoş geldiniz diyoruz. Hoş bulduk efendim. Ben de öncelikle tüm inananların şu an içinde bulundukları mübarek Rio Karnavalı'nı kutluyor. Sağlıklı mutluluk diliyorum Sayın Kenan-ı <gülüyor> Teşekkürler hocam. Ee, evet sevgili temasçıcılar canlı yayında hocamıza sualler tercih edebilirsiniz. Ee, şey e, ben de canlı yayında soru sorayım mı paşa babacığım? Tamam taci sor tabii. <gülüyor> tamam e, hemen arıyorum şu televizyonum. <gülüyor> Aha da aradım. Aha da düştü. Alo. Evet sayın temasçıcılar hocamız da Ramazan üzerine değerlendirmelerimize devam ediyoruz ve şu anda hattımızda bir temasçıcımız var kendisine alo diyoruz alo. Alo. Ee, i̇yi akşamlar. Ben Paşa Yaveri Taci Efendi. Ee, buyurun Taci Bey sizi dinliyoruz. Hocamızı beğenerek temaşa ediyoruz. Ee, sorum şu. Ee, su içmek orucu bozar mı? Eğer su içmek orucu bozarsa and içmek de orucu bozar mı? Bu bağlamda ben gün içinde çok çalışıyorum. Acaba yarım gün oruç tutsam orucum kabul olur mu? Benim su içmek, and içmek, çim içmek bunlar orucu bozmaz çok çalışıyorum dediniz o halde öğleye kadar oruç tutabilirsiniz Taci efendiciğim <gülüyor> duydun paşa babacığım benim dediğim gibi valla benim dediğim gibi Allah Allah Allah Allah. <gülüyor> evet Taci kendi ayarladığı ve hocalıkla alakası olmayan sahte hocaya kendi arzu ve hissiyatına göre fetvalar verdirerek sahtekarlığın ulaşabileceği son noktaya göstermiştir. Nancel ki Taci'nin hesaplayamadığı bir şey vardır. Program bitiminden hemen sonra sahte hoca parasını istemek için konağa gelir ve Taci'nin fayası oracıkta ortaya çıkar. <gülüyor> Selamın aleyküm paşa zadem. <gülüyor> aleyküm selam aleyküm selam da senin ne işin var la burada? Televizyonda istediğiniz açıklamaları yaptım. Şimdi paramı almaya geldim. Ne oluyor burada Taci? Ooo siz şu televizyonda temaşa ettiğimiz Tonguç Olgaç Hoca değil misiniz? <gülüyor> yok yok paşa baba ne hocası? <gülüyor> Bu Ramazan davulcusu Ramazan davulcusu. Bahşiş istemeye gelmiş de. Yalan söylüyor paşam. Taci damadınız bana televizyonda benim istediğim gibi konuş. Sana da çok para vereceğim dedi. Konuştum şimdi paramı vermiyor şerefsiz. Taci aman Allah'ım neler duyuyorum. Ne kadar ayıp adamın parasını niye vermiyorsun? Sana hiç yakıştıramadım Doğrusu. Ee, e, şey, e, param bitmişti. De. de varsa versek adamın parasını Paşa babacım. <gülüyor> Teğlen. Foyamız ortaya çıktı. Ne güzel yarım gün orası tutacaktık ya. <gülüyor> Neyse Allah'tan Paşa baba işin manevi boyutuyla değil de maddi boyutuyla ilgilendi. <gülüyor> Galiba sonunda Paşa'yı da gelimi benzettim. <gülüyor>